biz kendi aramızda dalmışız. Müşkülette ona cevap bulmakta biraz zorluk. Müşkülette ona cevap bulmakta düğümler bağlayıp onu çözmekle mağaret göstermeye çalışıyoruz. Onu göremeden bir kendi o boş çalışmalarımızı, boş mu işleri şimdi. Şöyle bir misal vereyim de, Ruslar bundan 100 sene, 100 sene ve Türkistan'a girmişler. Türkistan'a, şehir kapına giriyorlar. Efendim şehirde herkes sartranç oynuyor. Veyahut da namaz kılarken parmak kalkar mı kalkmaz mı? Ona, ona hani tayyat okutamın kimisi parmağını kaldırır mı, kaldırmaz. Kaldırır derler, kaldırır, kaldırmaz. İşçeri yok onun için. kaldı, İslam kaldırmaz. Ancak e, mühim olan namazı kılmaktır. Şimdi Ruslar şehre girecekler, ya şehirlerden gidiyor. Şimdi namaza parmak kaldırmanın, e, minak kaşığını yapmak zamanı al sıra sen de o şehre kılmaktır. Hayır, minak kaşığı derler. Rus, Rus, Rus, kum, Rus kumandayı, cahısları basarlar. Ya, ne yapıyor adamlar şehirde var Hepsi namazda, parmak kalkar mı, kalkar mı, onun bu seyirin Ne bu girmiş, almışlar. Onu sonra tıkmışlar ki, ki, kim bu parmakta kaldı falan Getirdi hepsini getirdiler. Hepsi parmakta kesmiş. Şimdi bildiğimiz, gibi sorun bakalım. Parmak kalkar mı, kalkar mı, Fazla da Birliği var ya. Orada kurtraz sağında Türk Türk'ü senden görmüş ya. O bana diyor. Şimdi orada bir çtı yarşını diye parmağı yaptı. Böyle kesmişler. Şimdi bunun gibi, bak bu aynı gibi sanki yine otur diyor. Bir şirat ona cevap vermote diyor mu bay ben bak gün Süleyman'ları görmezsen Rusların şehre girdi görmeyiz de Parmak kalkar kalkmaz mı diyor orada uğraşıyor. Bırak sen parmak kalka, sen, sen üstten işlerlik kimlisi bak, Al al siyade koş. Burada böyle sen o vakti söylememden arayacağına dönmüşken köprüyü mi çözmiyor çalışıyorsun? Ne zaman açıyorsun? Tuzan bağını, yani şu bağlarını kâr çözüp kâr bağlayan. Ve bu surette ancak bu işte mahalle, mahalle kazanan kuş gibi. Şimdi biliyorsunuz kuşları aldım için tuzak kurabilirler. Buna yakalan kuş yakalanır. Şimdi, burada kuşların bu tuzağı çözme, bozma mahalletinden bahsediyor maliyette kuşla tuzağı çözelim, çözmemiz bilmem ama belki alışmış kuşlar o tuzağı görünce kaçarlar, bilmiyorum. E, tuzağın bağını kağıt çözüp, kağıt bağlayan ve bu surette ancak bu işçi işte maliyet, maliyet kazanan kuş gibi. Kuşların bir kısmı o tuzağı, bazen yok, yok, yok, yok ne, ne diyorlar? bazen de yine bağlayıp tuzağı meydana getiriyorlar. Ancak, o kuş, sahradan ve çimenlikten mahrum kalır. Kendini o, o işe verir, tuzla bağlayıp de Meşgul olduğu zamanı ona harcar. Fakat gidip de dağlardan, bayılardan güzel şeyleri yemeyin tadını tadamaz. Ve... Önümüzde böyle büyüğü kürtük bağlamakla geçecek. Kim o sesteydik diye? Bir bakacak. Bir şey bakacak. Fil var hakikatte hakikaten evet. hiçbir tuzağa zevum olmaz. Lakin Sanırım bağır açıp kapamakla uğraştığı için karakteri kırılır. Döğünün bakın içeriye. İnsanlar İki kişi var ya da bu derseye öylece bunlar bir tane var bir tane tuzak kuşun tuzağı düşmezse hani tuzağı bu o yani, bekliyor çocuk çocuk uğraşma bu hafif içinde kanatları kırılır hmm. adık hiç göremezsek oraya bu Kanatları zayıf kalır kanatlar da yaramaz. Düğüm çözmeye, düğüm çözmeye yani mesele halletmeye çalışma ki o ulaşmadan akıl ve fikir kanatların kırılması. Sen o vaktin ne ara. Onu arayacağın zaman burada başka meselelerle uğraşma ki mesela düğün çözmeye kuşun, düğün çözmeye başlıyor veyahut senin bağlamış düğümü açıp gördüğümü açmaya çalışma. O düğümü, o, o, o, o, o düğümü açamazsın. Ama bu gibi meselele uğraşma da artık e, düşünme kabiliyetini kaybetme. Hep onların meşgul dar bir sahada çalışıyorsun. Yeni sahaları aç. Araştırmalar yap. Bunları fikir kanatları, yani düşüncelerin zayıf olmasın. Kafan, kafan durmasın. Fikrin çalışsın. Fatih Mevla'nın burada. Onun için düğün çözmeye, yani dinlik meselelerle uğraşma diyor. Daha büyük fikirlerle uğraş, Zihnin açılsın. Merhaba. Yüz binlerce kuşun kanadı kırıldı da yine o kaza tuzağı gidilirmedi. Sen ne kadar uğraşırsa uğraş o fikirlerine ben Yine o e, tuzak yerinde. Yani kuş yine öyle gider yine kapılıyor tuzakta avlanıyor. Yani sen bu fikirler senin fikirlerini açılmadı günlük meselelerle uğraştığın fikirlerin artık çalışmaz oldu, aklı çalışmaz oldu. Fakat sana kaza kaza nedir? Kaza Allah'ın hükmünün meydana geldiği andır. yani kader ve kaza denir. Kader sana yazılan yazı ancak o yaz gene gene senin gene seni isteğine yazıldı. Senin oradaki davranışın var ya hani o büyük meydanda toplan ben Rabb'inin değil miyim? Dindiği mi? zaman kimimiz evet dedi, kimi hayır dedi, kimimiz de teröttüde kaldı. Senin kader o zaman yazıldı. Sen hayır dediyse kader ona göre yazıldı. Evet dediysen kader ona göre yazıldı. Yok şöyle böyle olduysa kadem onu yazın. Şimdi burada o büyük ahit. O büyük ahit, o ahit devam Senin bu günlük meselelerle uğraşman dolayısıyla fikirlerin gelişmez oldu. Gelişmez oldu da o orada derilen söz var ya, o bir türlü bir delirlemedi, o o şeyde, yani kafan çalışmıyor, çalışmıyor, ee, senin kaderin böyle yapılmış ve bu bu kaza, bu kader burada meydana geliyor. Yüz böyle kuş bütün insanların böyle kafaları karıştı gitti, fikirleri e, kurudu, sen açıklamadan sen orada verdiğin söz meydana geldi burada. Yani hakkı hayır dedi. O kaza burada meydana geldi. Yeni kapan çalışmıyor başladı artık. E, günlük hasere aldı ve etrafı unuttun. E, büyük meseleleri unuttun. Vahdut Süleymanı at, araların atmaya gelmedi. Ve o günlük hasere aslında boğulup gitti. Anlaşılmıyor burası? Yani bize de şunlar, daha çok şunlar. Günlük hastalığıyla, günlük bir meşguliyetlerle, kapayıp da büyük meseleleri onu unutmayın diyor. Ben zamanın büyüklerini tanıyın. Biri. İkimizde hala vaktin süleymanları var. Onların sayısı hiç bitmez, azalmaz. Aynı sayıda devam eder. Ülüm olan bizim o vaktin süleymanlarını, velilerini Tanımamız. Teknolojiye kadar ilerlesirse ilerlirse, onların da görünürsün aslında on on on onu onu, onu, onu ilerler, şey yaparlar. Şey. Yani sırda kalmış, şeyde, eskide kalmış bana gibi bir şey yok. O, onlarla beraber onların da şeyleri ilerler. Ey haris kimse, haris kız kalmış bana pişin kötülük itenirse Kav Suresi'ndeki şu ayeti okuluyor. Zamanları halkından ne kadar çok kişiye ya Muhammed senin kavvinden evvel hareket etti ki onlar Mekke kafirlerinden daha kuvvetli ve şiddetli indir. Mekke kafirlerinin belli bir üçüncü kuvveti var, zenginler, işte ağ şunlar buna belli bir kuvveti zaten. Fakat Peygamberi diyor ki, var bugün bu kafirler var ancak, ancak daha daha evvelki zamanlarda <gülüyor> bunlardan daha kuvvetli kafirler vardı. Şimdi o kadar, var değil mi? Doğuş güçlü kuvvetli adamı. Şehirler arasında yol kesmişler, yani yol yapmışlar. Şehirler arasında, yani yollar kısaltıyorlar. Dağıtıp aşıyorlar, tına kader yol yapıyorlar. Yani ticari için mal götür getirmişler ve birçok menfaat elde etmişler diyor. Onlar ölümden ya kazaya ilahiden sakınacak bir yer bulabilirler mi? Yani, o zenginler, demek ki kalkülü atepe kebiri işte tek otüre kapatsını geldi. Gö böyle karşı geldi. Olmadı kebaceri yaptılar. Yaptılar da ne kazandılar? Yani gücü bu kadar. Hani kadar yer yakar. Bundan daha şiddetli kuvveti adamlar var alev canlı çıkar Yani ne kazandılar? Ne kadar şey geçti mi? Geçmedi. Türk, Rum, Acem ve Arapın kavgasında Engül bir inip müşkürlü halledilmedi. bilirsiniz. Dördü de tuzmene ayrı ayrı. Rum başka bir isim söylüyor. Arap başka, Türk başka. Yahudi başka bir şey söylüyor. Daha biz aramızdaki ihtilaflı çözemedik ki bu nedir? Üzümledi mi o meyvan? Üzüm mü? İnep mi? Ankara bak. Engür. Engür mü? Nedir? Bilemiyoruz. Nisan bile manevi bir Süleyman gelmeyince insan bile manevi Şimdi buradaki manas söyleme çok büyük bilen insan. Bu ikilik yani en görbe en büyük farkı oradan kalkmaz. Evet o çok iyi bilen insan gelir ya bu buna Türk üzüm der Yahudi bilmem ne der Rum işte başka der ama hepsinden söyledi. Aynı şeyi anlatır ama diller ayrı. Ama öyle söylemek istedikçe üzüm. Bu birçok bilen insan, dil bilir, bilen, insan Gelir, ya kardeşim gel, ya bu, bu münaviz yok. Ya da neyse. Gördüğünüzde söylediği şey aynı. Ama arada kavga et, etmenize gerek yok. Hepiniz Aynı şöyle söylüyorsun ama Dilleriniz başka. Ha, şimdi buradan başka şey geçer bakın. Ondan o fark onun acaba. Kanuni Süleyman'ın divanı vardır. Şiir şey, mübey divanı. Ko Koçormut'ta var orada. Kan diyare kim ağrar diye kimi, kimi erip cümlenin maksadı bir ama rivayet bu değildir. Şimdi bu şiir şurada vakti bulmuştum da şimdi bir belki vardır ki bas bas eder yani bas bu anlatır benzer evet yarın bugün boyu, sevgilim bugüne kimi fıstık ağacına kimi de elip kalbine benzetmiş yani kimi kısa boyu çalı çipuşişman kimsi uzun narin bir selviye benzetiyor sevgilim bugüne on am ise bence başta da birdir. Hepsi de öz sevgiliyi anlatmak istiyorum. Yarın boyunun bozunu murat etmiştir fakat rivayetleri ve keşifleri keşfetleri, keşfetleri muhtemektir. Bunun gibi maksat onu tasvir etmek. Ama kimisi öyle demiş, kimisi böyle, kimisi arat şeydir burada, fıstık ağacı. Dağda geçeceğim fıstık, ham, ham, fıstık ağacı, kimisi seviyemedi. Hepsi onun güzelliği ama bak isteyen o sevginin güzelliği. Ancak kelime başka? Kelime başka? Benzetilene mahsulü, mahsul gayesi birdir. Yarın boyunu kusunu murat etmişlerdi fakat rivayetleri ve teşvikleri benzetmeleri başkadır. Bunun gibi bizim, bizim hikayemde de Türk, Arap, Acem ve Rum'dan dört kişinin mahsudu hüzün olmaktı. Fakat her biri onu başka bir lafızla ifade ettikleri için anlaşamıyorlar. Lisan-ı aşina yani birçok dile bilen biri, onu başka bir lafızla ifade ettikleri anlaşamıyor. Lakin lisan aşina bir zat Zuhur edip de, buraya gelip de üzüm, inek, engül ve israfil kelimelerinin hepsinin bir manada olduğunu ve münaza edenlerin, kavga edenlerin istediklerini aynı şeyi bulunduğunu, kendilerini anlatmayınca onlar kavgaya kesilmemiştir. ki bir bahsi anlatıyor. Yani anlatmak istediğimiz şey aynı ama konuştuğumuz kelimeler ayrı, manalarımız ayrı, birliği ve vakitimiz yok. Vakti, zamanın Süleyman'ın da bulamayın sebebi, günlük hadiselerde olarak da bir tek dil, dilden konuşmamamız. Bir tek dilden konuşmamamız. Onu ar aramayıp tek bir gayeye bağlamamamız Ey münazah eden kuşlar! Padişah'ın bu tablo, bazen Doğan kuş, kuş evi dinleyelim. Eskiden Paşa'ndan hava gittikleri vakit kuş avlayıp getirmek için ter, terbiye edilmiş Doğan kuşlarından Doğan'a şu bileklerini aldılar Doğan bilekte gider, başka gitmez. Ve bir av görünce onları sırada kuş gördüğü zaman Doğanı bırakır, Doğan gider, o kuşu avlar getirir. Doğanlar onlara uzaklaşınca onları çağırmaya mahsus bir davulu çalarlarmış. O kuş onu terbiyeyle öğreniyor. Davul sesini duyunca geliyor görüyor. öyle terbiye ediliyorlar. O davula tablubaz, yani Doğan davulu derlermiş. Doğanlar o davulun sesini ekledince gelirlermiş burada da bunu tabi bazda Murat güçlük cami'nin daveti lazım yani güçlük cami bizi çağırır çağırır manevi bu manevi şeydir sesler anadmuz sesler değildir Kulağımızda işitmek değil duymak vardır İşitmek başka şeydir Duymak başka mı e, Duymak manevidir. Gönlünden duyarsın. Ve or oraya gidersin muhakkak. o seni çağırır. çağrını bilmeden de gidersin. Ya sen onu bulsun, ya orası, o seni bulursun. Mutlaka buluşulur. Bir yere alacak mısın? Ya müşri de sen kendini bulursun. ya müşri senin deli bulur ve çağırır. Sen oraya gayri ihtiyari gidersin. Bilmeden gidersin. Burada tabloy bazda Murat, Müşri-i Kamil'in davetlendir. Mülkan-ı Münazığa Murat ehli ıstıdattır. Suriye akkaçta buyurdu var ki Suri akkaçta Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine icabet ediniz. Muhammed'e Vurunuz, onun davetini kabul ediniz. Ve ona iman ediniz ki Allah sizin günahlarınıza muhabbet etsin, affetsin ve sizi şiddetli bir azaptan kurtarsın. Her kim de Allah'ın davetine icabet etmezse yeryüzünde Allah'ı aciz kılamaz. Ve ona Allah'tan başka dost bulunmaz. Onun dost Allah bir çağırıyor çünkü gel ama gitmiyor. Allah'ın davetçisine icabet etmeyenler aşikâre bir dalane e, duymazdı, beni sapıklık e, görmemezdi, da e, şey hederona müsesersiz gibi yani, gayet dik böyle otur. E, kelime aklıma gelmedi. Eee daha gene bilmemez Yani kafet kafet orada otur. Hep kafetçi. Kafet o sesi gitmese. Size basit bir misal veriyorum. Sabah el sabah konuyorduk ya da frekaz kalmıştır. Kalkayım. Ya yani saatte bak. Ya yarım saat var. Biraz daha iyi yatayım. Yarım yani saat daha iyi yattıktan sonra ya da kalkamasın Gafiyet edip de o saatte kastak eden, sabah namazını kılar. Yani rahat rahat uykunu öğretti. İşte gafiyet, darayet bunlar. İçindedirler. Bu ayetteki daveti Muhammediye, yani Hat-ı Muhammed'in davetine icabetin lüzumu beyan edildiği gibi Zat-ı Akdes ve cesaretin, Zat-ı Akdes o parlak ve büyük pırıl pırıl olan Hazreti Peygamber'in cesaretinin varisi kamili bulunan Evliya olan daveti icabetin lüzumuna da işaret eder. Yani o davet olan, kamil olan beli bin beyanları vardır. O beyanlar seni davetkidir. Duyarsın. eğer der edersin. Gitmesin. Çağır seni. İş ben de çağırırım. Gitmesin. Bu davetidir. Allah da seni çağırır. Allah'ın da davetine Allah'ını peygamberi çare gitmesin. Mevlana diyor ki, ey Engür inap gibi lafza ve surete bağlanıp da yüzümün manasından kafir bulunanlar ve bu kafir yüzünden yine kaşığa kalkışanlar. O Allah'ın davetçisinin davetine icabet edinizde aranızdaki itilafı bırakıp her taraftan birleşme şihetine şahit ve halden olan bilinir. Şimdi zamanında o kadar şey var. Bakın ya, Türkiye Kur'an her zamana böyle yap yap yazılmış, Allah'tan ben bir, bir, bir kitap denir. Her zamana uyar. Her zaman için Kur'an'da bir misal vardır bir mankat. Mezzebi'de tamamen Kur'an'dan alınmış. Mezzeh Hazri Mevlan'a tamamen Kur'an'dan yazılmış. Daha değil ki, o zaman da vardı, bugün de var. O, o, o zaman da davetine, davetçiye uyulmamak gafiyetini göstermişler. Bugün de, bugün peygamberler yok ama onlar manevi mirasçıları, veliler var. on seni çağırıyorlar. Onlara uy. Onlar da aynı gafiyeti yani derler ki, hani, tarih tekerrürden ibaret veriyor. Doğru derler. Mehmet Akif de der ki, eğer sen Alsaydın tedbir edin, eder miydi tekrar, eder mi tekrar? tarih tekevür? Tarih tekevürüdür. Tabi de şahıslar değişir. Gayet elhangidir. Mehmet öyle eğer sen zamanından tedbir alsaydın onların yapmadığını, yaptın yapmasaydın, sen tarih senin tekevür etmezdin. Demiş. Nerede? Olursunuz, olunuz onun tarafına kimin terbiyesi? Allah tarafından yüzünü çevirir ki o sizi bundan yenge etmemiştir. Allah kendisine yüzünü döndürenlere döndürmeyin dememiştir. Bana geri. Biz bir takım terbiye edilmemiş kör kuşlarız ki şimdi insanlar gider. Ki, o Süleyman'ı, yani zamanın müşkünü, müşkül-i hiç tanımamışız. Dedim ya, Allah'ın velileri her zaman vardır. Sayılarda hiç değişmez. Allah'ın velileri sayıları belli de değil. Hiç Dünyanın hükmüsü hissettiği kadar azalsın, çoğalsın. Allah'ın velilerinin sayısı hiç değişti. Işte, işte, biriler, üçler, yediler. 40'ler, 300'ler, binler Hiç değişmez. Ve hala bu kanun caridir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah kanunu bir defa yapar, o kanun devam eder. Her, her, her devlet Şamidir. Edebiyatta uslubu hakim denilen bir ifade tarzı vardır ki şöyledir. Şimdi bir insanın kötülüğünü gördün diye Kötü bir halini gördün. Ben de ne bileyim, çalışmaz. İş yerinizde bir ilişkiniz çalışmaz. Ona sen bunu yapıp kötüsün falan demez de, demez de kendisini de ortaya ver. Ya Çalışmadığımız için işte bu işler böyle oluyor. Sen, sen çalışmadığın için demiyor da, de, çalış, çalışmıyoruz ki bu iş böyle olsun. Ne ya, bile bileyim yani işte siyaset pisi ya bu çektiğimiz bunlarda e, sen çalışmadın ki, çalıştın demek bunları çekmeye çektiğim. Ya da e, şöse pisi. Ya niye temizmedin? Ya, ya temizleyen kişi rahat orta. Yani kendisi şirkatıyor, kendisi o suça alet edilmiş gibi nezaketinden, kibarlığından ya da temiz ama şöyle desen temizler ama temizleyen temiz oturuyorum diyor, kendini de o suçak ki, buna e, edemiyatta muslubu muslu hakim derler. Bu da e, kibarlıktır. Burada Hazreti Mevlana kendini kör kuşların hani bizlerin içine sokuyor. Biz göremiyoruz diyor. Biz insan görmesin demiyor da biz göremiyoruz diyor. İşte burada Hazreti Pir'in nezaketi aynı nezaket pek neden var? Biz bir takım terbiye edilmemiş kuşlar ise kendinden katıyor uçanlar. Tire imane yani zamanın müshüdüğünü kâmi etti tana öyle, kendisi güçlü kendisi. Baykuşlar gibi doğanlara Düşman oldu. Ondan dolayı verenler de mahpus kaldık. Baykuşlar da doğanlara düşmanmış. Neyse. Niye düşmanlar? E, bilemiyorum. Fakat doğanlar e, verenlere girmezler. Doğanlar yurdurlar. Onlar dağlar, tepe dağlar, baykuşlar. Mağaradan çıkmazlar. E, doğanlarında kaçarlar. E, verenler de mahpus kaldı.